Said kendi söylüyor. Hazreti Şeyh-i Geylani, hizmet-i Kur'aniye'ye nazar-ı dikkati celbetmek ve o hizmet-i Kur'aniye, ahir zamanda dağ gibi büyük bir hadise olduğuna işaret için, kerametkerane şu hizmette istidat ve liyakatımın pek fevkinde bulunması ve fedakar çalışkan kardeşlerimle çalıştığımıza fazilet noktasından değil, belki sebkatiyet noktasından ismimi bir derece göstermesi beni epey zamandır düşündürüyordu. Acaba bunun izharında manevi bir zarar bana terettüb eder, bir gurur, bir hotfuruşluk getirir diye 8 on senedir tevakkuf ettim. Bu günlerde izhara bir ihtar hissettim. Hem kalbime geldi ki Hazreti Şeyh bana bir paye vermedi. Belki Said isminde bir müridim mühim bir hizmette bulunacak, fitne ve belalardan izni ilahiyle ve şeyhin duasıyla ve himmetiyle mahfuz kalacak. Hem Uzak yerde taşlar görünmez dağlar görünür demek 800 sene bir mesafede görünen Hizmeti Kur'aniyenin şahikasıdır yoksa sait gibi karıncalar değil madem bu keramette gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şakitlerinin ve hizmetkarlarının şevki artıyor elbette arkalarında Şeyh-i Geylani gibi kahramanlar kahramanı zatlar himmet ve dualarıyla ve izni ilahiyle himaye ettiklerini bilseler Şevk ve gayretleri daha artar. Elhasıl bunu kardeşlerimi fazla şevke ve ziyade gayrete getirmek için izah ettim. Eğer kusur etmiş isem, Cenab-ı Hak affetsin. İnne mel a'malu bin niyat. Ve münşiden nazmi fikrasında dahi Hazreti Şeyh'in radıyallahu an muhatabı şüphesiz Bediüzzaman Molla Sayid'tir radıyallahu an. Elhasıl. Şu acib kasidesinin ahirindeki şu 5 beyitte 5 kelime medarı nazarı şeyh ve mahalli hitabı gavsidir ve o 5 kelime ise limuridi ve muridi ve Münşiden ve kadiriyi ve saiden lafızlarıdır. Said'in dahi iki lakabı olan Nursi el Kürdi iki ismi Molla Said Bediüzzaman bu 5 kelimede bulunur. Hazreti Gavs'ın medarı teveccüh ve hitabı olan şu beş kelimesinde aşikar bir surette mezkur iki isim ve lakap ilmi cifir kaidesinde makamı ebced ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki Hazreti Şey kasidesinin akirinde onunla konuşuyor ona teselli verip teşcih ediyor vel ağibetul muttakin sırrı ile muvaffakiyetine teminat veriyor la ya'lamul gaybe illa Allah vallahu a'lemu bis-sawab Feyâ münşiden nazmî fıkrasında, nazmî kelimesi, makamı ı evcedîsi bin olup, risâlet nur iki farkla, resâil-ü nûrun iki medde sayılmazsa ve şedde de lam sayılsa, makamı ı evcedîsi yine bindir. Demek, feyâ münşiden nazmî, fekul huvelâ tehaf fıkrasının meal-i gaybîsi şudur ki, ya müellif risaleti'n nur cahit biha fekul ve la tahaf yani korkma sözlerini söyle neşrine çalış vel ilmu indallah ama fekulehu ve la tahaf fıkrasında şayan hayret bir tevafuk var ki ilmi cifir kaidesiyle makamı ebcedisi 1332 eder şu halde yamun şidan nazmi fekulehu ve la tahaf meali gaybisi ya Risaletin Nur ve sözler sahibi bana bak gafil davranma 1332'de mücahadeye başla sözleri korkma yaz söyle Fil hakika Said Radıyallahu An hürriyetten sonra az bir zamanda mücahadesinde tevakkuf etmiş ise 1332'de İşaratul İcazı telif ile beraber Eski Said'den sıyrılmak niyet edip, Yeni Said suretinde bütün kuvvetiyle mücahede-i maneviyeye başlayıp, iki-üç sene sonra da Darul Hikmetil İslamiye'de bir-iki sene Hazreti Gavsi Gavs-ı Geylani'nin şu vasiyetini ve emrini imtisal ederek Envar-ı Kur'aniye'yi neşretmiş. Lillahilhamd şimdiye kadar devam ediyor. Bu şayan-ı hayret fıkrada câhi dikkat şu nokta var ki, Hazreti Gavs, Doğrudan doğruya altıncı asırdan şu asrımıza bakıyor. O altıncı asrın ahirlerinde Hülagü felaketi gibi feci, dehşetli meşhur fitnenin çok elîm ve feci ve kuburdaki envatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi, şu on dördüncü asırda bulunuyor. Bu iki asır birbirine tevafuk ediyor ki, Hazreti i Şeyh ondan buna bakıyor. Risale-i Nur talebeleri namına, Re'fet, Husrev, Hafızali, Sabri. Şu kerameti Gavsiye münasebetiyle üç nokta beyan edilecek. Birinci nokta. Hazreti Gavs'ın kasidesinin başında bu beş satırdan evvel, acib, pek garip, çok beli, nazdarane tahtis-i nimet suretinde bir davayı iftiharkarane ifade eden iki sayfelik kasidesindeki harika davasına delil olarak bir keramet-i bahireyi adeta mucizeye yakın bir harikayı göstermek lazım geliyordu. İşte o akılları hayrette bırakan mertebeye layık olduğunu gösterir bir keramet izhar etti ki 800 sene bir mesafede Cenabı Hakk'ın izniyle ilamı zamanımızı tafsilatı ile görür tarzında bizim gibi aciz zayıf talebelerine ders verip teşvik eder. İşte Hazreti Gavs'ın davasına bu ihbar-ı gaybiyisi en vahir bürhan olduğu gibi Risale-i Nur'un eczalarının hakkaniyet ve ulviyetine bir hücceti kaatia hükmündedir. Evet Hazreti Şeyh bu kasidesiyle sözlerin hakkaniyetini imza ediyor. İkinci nokta. Ehli tarikat ve hakikatça müttefekun aleyh bir esas var ki tarike hakta sülûk eden bir insan nefs-i emmare'sinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki nazarını nefsinden kaldırıp Şeyhine hasrı nazar ede ede ta fena şey hükmüne gelir. Ben dediği vakit şeyhinin hissiyatıyla konuşur ve hakeza ta fena fir resul fena fillaha kadar gider. Mesela nasıl ki gayet fedakar ve sadık bir hizmetkar, bir yâber, efendisinin hissiyatıyla güya kendisi kendisinin efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur. Ben böyle istiyorum der. Yani benim seyyidim, üstadım, sultanım böyle istiyor. Çünkü kendini unutmuş, yalnız onu düşünüyor. Böyle emrediyor der. Öyle de Gavs-ı Geylani o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvakı fevkalâde Hazreti Şeyh'in sırra azimi Ehlibeyt'in irsiyetiyle, Ali Beyt'in şahs-ı manevîsinin makamı noktasında ve zatı ı Ahmedîye Aleyhissalâtü vesselâm'ın verasetiyle Hakikat-ı Muhammediyesinde Aleyhissalatu vesselam kendini gördüğü gibi fenai mutlak ile Cenabı Hakk'ın tecelli zatîsine mazhariyet noktasında kasidesinde o sözleri söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez, söylese mes'uldür. Hazreti Şeyh veraset-i mutlaka noktasında Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın kademi mübarekini omuzunda gördüğü için kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen temeddüh ve iftihar değil, belki tahdis-i nimet ve ali bir şükürdür. Yalnız bu kadar var ki muhibbiyet makamı olan makamı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazlarlık makamına çıkmış. Yani tariki acz ve fakırdan meşrebi aşk ve istiraka girmiş ve kendine olan ni'amı azimeyi i ilahiyeyi yad edip bir Hakk'ın müftehirane şükretmiştir. Üçüncü nokta. Keramet mucize gibi Cenabı Hakk'ın fiilidir, hediyesidir, ihsanıdır ve ikramıdır. Beşerin fiili değildir. O keramete mazhar olan zat ise bazan biliyor, bazan bilmiyor. Vukuundan sonra bilir. Keramete mazhariyetini kablel vuku bilen ve ikram-ı ilahiye ihtiyarıyla tevfik-i hareket eden kısım eğer enaniyetten bütün bütün tecerrüt etmiş ise ve Hazreti Gavs gibi kutsiyet kesbetmiş ise Cenab-ı Hakk'ın izniyle o kerametin her tarafını bilerek kendisi sahip çıkar, bilir ve bildirir. Fakat bununla beraber madem o keramet ikramdır, bütün tafsilatı ile keramet sahibine de meşhud olmak lazım değildir. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh İlam Rabbani ve izni ile bu asrı görmüş ve Hizmeti Kur'aniyenin etrafında bizleri müşahede edip nazar-ı şefkatiyle bakmış o 5 satır sırf bir keramet ve intak-ı bilhak ve bir ikram-ı ilahi ve veraset-i nebeviye itibarıyla zuhur ettiğinden mucizevari kudreti beşer fevğinde bir şekil almış. Sun'i irade-i şeyh ile olduğu değildir. Çünkü intaktır. Ruh-u kutsisi hissetmiş, görmüş. irade ve ihtiyar yetişemiyor. Akıl ise ruhun harekatını ihata edemez. Lisan, ne kadar aklın dekaiki tasavvuratının tercümesinde aciz ise, ihtiyar dahi ruhun dekaiki harekatının derkinde o derece acizdir. Hazreti Gavs, o derece yüksek bir mertebeye malik ve o derece harika bir keramete mazhardır ki, kafirlerin bir kısmı demiş, biz İslamiyet'i kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir-i Geylani'yi de inkar edemiyoruz hem evliyayı inkar eden vahabinin müfrit kısmı dahi Hazreti Şeyhi inkar edemiyorlar. Evliya onun derece-i celaletine yetişmediği bütün ehli tarikatça teslim edilmiştir. İşte böyle güneş gibi bir mucize-i Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam yüksek ve sönmez bir barikayı İslamiyet olan bir zat-ı nurani'nin gaybaşına nazarıyla asrımızı görüp böyle bir keramet izhariyle teselli verip teşcih etmek şehnindendir acaba hiç mümkün müdür ki Sultanul Evliya makamını ihraz etmiş ve Hamiyet-i İslamiye ile zamanındaki padişahları titretmiş ve kuvve-i kutsiye ile mazi ve müstakbeli hazır gibi izni ilahiyle görmüş ve mematında dahi hayatındaki gibi daimi tasarrufu bulunduğu tasdik edilmiş olan bir kahramanı velayet, bu asrımıza ve bu asır içindeki kemal-i acz ve zaaf ile Kur'an'ın hizmetinde çalışan ve insafsız düşmanların hücumuna maruz ve teselli ve temine muhtaç bir icare Kur'an'ın hadimlerine ve talebelerine lakayt kalabilir mi Hiç mümkün müdür ki bizimle münasebetdar olmasın 8 9 belki 15 kuvvetli delilden kat ınazar edna bir işaret kelamında bulunsa bize baktığına delalet eder Hafi bir işaret etse kafidir çünkü makam iktiza ediyor mutabıkı muktezayi haldir ve münasebet kavidir. Ey benimle beraber Hazreti Şeyh'in teveccüh ve duasına mazhar kardeşlerim, şu üstadımız bizi istikbalde adem zulümatı içinde düşünüp bizimle meşgul olurken biz o mazide mevcut ve nur perdeleri içinde üstadımızı ve üstadımızın üstadı ve ceddi olan Fahrul Alemin Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin teveccühlerinden gaflet etmek, onlara istinat etmemek layık mıdır? Madem onlar bizi düşünüyorlar biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla onlara itimat edip ve emirlerine bila kaydu şart itaat etmeliyiz. Ehli dünyanın telsiz telgraf ve telefonları şarktan garba gittiği gibi işte ehli hakikatin de maziden 900 sene mesafeyi azimeden müstakbele böyle manevi telefonları işleyebilir ve manevi teleskopları görebilir. Malumdur ki zayıf emareler içtima ettikçe kuvvet bulur, delil hükmüne geçer, incecik ipler içtima ettikçe kopmaz halat olur, külli umumi kayıtlar içtima ettikçe hususiyet peyda edip taayyün eder. Bu sırra binaen Hazreti Şeyh'in bu beş satırında sekiz dokuz kuvvetli işaretin içtimağında hiç çek ve şüphe bırakmadı ki Hazreti Şeyh, Şimdiki Kur'an'a hakimin şakiplerine bir iznillah üstatlık ediyor, bir havlillah şefkati altında himaye ediyor. Cem ikutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet ile üç sütun üzerine durur. Ra'yeti, ulviyeti, şeyhi hakkaniidir. Kitabı Abdülkadir. İlhamı Huda, Kitabı Abdülkadir. Bazul eşep, ferdi feridi deberan. Gavs-ı Azam, Cenab-ı Abdülkadir, Said Nursi